Thank you. Bugünümüz günümüz dünün düşünceleridir. Şimdiki düşüncelerimiz yarınımızı inşa edecektir. Yaşamımızı düşüncelerimiz yaratır. Dıhammapada, Mahabharata çok büyük ve karmaşıktır ama 1800 yıl öncesini çok net olarak açıklamaktadır. Bu uykü kuru bir çubuğa anlatsaydın yapraklanır ve köklenirdi. Henry, Mikauks 10.000 Yıllık Nükleer Savaş Hindistan'ın ulusal destanı Mahabharata aslında bir şiirdir ama çok büyük ve karmaşık bir şiir külliyatı olarak düşünülebilir. Sözcük sayısı Mesnevi'den çok daha ötededir ama büyük olasılıkla tek bir kişi tarafından yazılmamıştır. Sanskritçe yazılmış olan Mahabharata, şimdiye kadar yazılan en uzun şiirdir. Stanza denen 100 bin kıtadan oluşur. Yani İncil'in 16 misli. Ansiklopedi Britannica'nın tamamı kadardır. Bazılarına göre M.Ö. 3. veya 5. yüzyıl aralarında yazılmıştır. Bazılarına göre M.Ö. 4. yüzyılda derlenmiş, Bazılarına göre ise çok daha eskilerde 19.000 ila 20.000 yıl evvel yazılmıştır. Hintlilere göre Mahabharata'da olmayan bir şey hiçbir yerde yoktur. Batı dünyası bu inanılmaz dev destanı ancak 18. yüzyıldan sonra tanımıştır. O da destanın sadece küçük bir bölümü olan 1785'te Londra'da Charles Wilkins çevresiyle yayınlanan Bhagavad Gita'dır. 19. yüzyılda Doğu bilimci Hippolyte Fauke, 200 kişilik bir ekiple tüm destanı Fransızca'ya çevirmeye başladı. Ama ömrü vefa etmedi. Sonuçta eksiksiz İngilizce çeviri ancak 20. yüzyılın başında yine Hintliler tarafından Bombay'da gerçekleştirildi. Günümüzdeki en ilginç ve inanılmaz Mahabharata olayı, Jean-Claude Carrier, Mary, Estienne, Peter Brook ve arkadaşlarının 16 yıl çabaladıktan sonra 1985'te ilk kez Avignon'a sahneye koydukları mahabhara adlı oyundur. Oyun 9 saat sürüyor. Bazen 3 gecede, bazen bütün bir gün veya bütün bir gecede oynanıp bitiriliyor. 16 ulusal mensup 25 oyuncu sahneye çıkıyordu. Carrier, 3 yıl süren sahnelemenin sonucunda farklı bir etkinin oluştuğunu vurguluyordu. Bu etki dünyanın üzerine çöken bir tehdit miydi? Yoksa doğru eylemin gerçek anlamının inatçı araştırması mıydı? Alın yazısıyla oynanan ince ve kimi zaman acımasız bir oyun mu? Aynı ekip yorulmaksızın çalışarak inanılmaz bir performans sonucunda oyunu bir film, ve bir de TV dizisi haline getirmeyi başardı. Ama biz Türkiye'de bunları göremedik. Aklı evvel film ithalatçılarımızla TV yöneticilerimiz hayatlarında duymadıkları evrensel bir kültürü elbette ki algılayamadılar. Dünyalılarla uzaylılar mı savaştı? Sanskritçe'de maha büyük ve her şeyin toplamı anlamına gelir. Baharata ise komünyal bir isimdir veya bir bilgeliğin tanımıdır. Daha öte metafizik yorumlarda sözcüğün insan anlamında olduğu da söylenir. Bu bağlamda insanlığın öyküsü yazılmıştır. Destanda anlatılan dev savaş öncelikle klanlar arası bir çatışma gibi görünse de aslında tüm gezegenin egemenliği yolunda bir kavgadır. Ama sonunda öyle bir savaş başlar ki Tüm evren yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Savaşta kullanılan silahlar hem dünyasal, ok, balta, kılıç, mızrak gibi hem de tanrısaldır. Işınlar, atomik silahlar, uçan araçlar gibi. Bir bakışa göre Mahabharata en eski bilim kurgu örneğidir ve zeki canlılar arasındaki bir anlaşmazlığı, bir savaşı ve Günümüz teknolojisinin çok ötesinde silahların kullanıldığı anlatılır. Örneğin bir bölümde içinde destanın kahramanlarından Krishna'nın da bulunduğu Virişniler Salva adlı lideri bir güçle kuşatırlar. Bunun üzerine zalim Salva her yere gidebildiği Saubha adlı arabasına binerek yükselir ve sayısız cesur Virişni genciyle beraber tüm bir kenti harabeye çevirir. Saubha adlı araç daha önceki bölümlerde anlatıldığına göre savaşın yönetildiği bayrak gemisidir. Ve Salva'nın kentinde bulunmaktadır. Yani oradan kalkıp savaş alanına getirilmiştir. Buna karşın Virishni savaşçılarının da benzer silahları vardır. Pradyumma adlı kahraman özel bir silah kullanır. Bu silah en yüksekteki tanrıları dahi durdurmaktadır. Silah için savaş alanındaki hiçbir insan onun oklarından kurtulamaz tanımı yapılır. Ve Salva Krishnaya doğru düşer. Krishna gökte Salva'yı izlemeye başlar. Fakat Saubha adlı araç göklere özgün tanımla adeta yapışmıştır. Krishna tüm silahlarını durdurmaksızın fırlatır. Roketler, misiller, mızraklar, çiviler, savaş baltaları, üç yüzlü oklar... Alev püskürtücüler. Gökte yüzlerce güneş ve ay belirir. Yüzlerce yıldız doğar. Ne gece ne de gündüz vardır. Zaman anlaşılamaz. Krishna'nın Salva'nın saldırılarını savuşturmak için kullandığı silahların seslerinin anlatımı aynen günümüzdeki antibalistik roketlere benzemektedir. Onları savuşturdum. Bir hayal gibiydiler. Hızla vuran sütunları yolladığında gökler parladı ve parçalara ayrıldılar. Gökte büyük gürültüler oldu ve sonra Savupa'nın görülmez olduğu anlatılır. Sanki Krishna hedefi hiç şaşmayan akıllı bombalar kullanmaktadır. Bu arada atılan bir okun roketin sesiyle savaşçılar ölürler. Salva'nın askerleri, danavalar acı çığlıklar atarak yerlere düşerler. Onları güneşe benzer parlaklığı olan okların sesi öldürür. Savupa kaçmak için saldırıya kalkışır. O zaman Krishna özel ateş silahını kullanır. Bu silah güneş şeklinde halesi olan bir disk şeklindedir. Ve disk Savupa'yı ikiye böler. Kent gökten yere düşer ve salva ölür. Bu olay Mahabharata'nın sonudur. En garip silahlardan birisi Pradyumma'nın kullandığı özel oktur. Bu okun öldürücü gücünden hiç kimse tanrılar dahi Kurtulamaz. Akneya'nın kullandığı silah ise alevli ama dumansız ateş okudur. Yoksa artık ok yerine ışın mı demeliyiz? Derken savaş alanına birden bir karanlık yayılır. Kimse çevreyi göremez ama gece olmamıştır. Vahşi bir rüzgar başlar, bulutlar kükrer, toz ve çakıl taşları yağmaktadır. Doğa dengesini yitirir. Güneş gökte sallanmakta, dünya titremekte, korkunç silahtan yayılan kavurucu sıcaklık her şeyi yakmaktadır. Filler alevler içinde çılgın gibi oradan oraya koştururken diğer canlılar buruşarak yere düşmektedir. Vahşi ışınlar gökten yağmur gibi yağmaktadır. Ve ateş fırtınasının yanı sıra Gurka'nın silahının sesini duyanlar da ölürler. Bütün bunlar sanki nükleer bir patlamanın yanı sıra radyoaktif çöküntünün birebir tarifi gibidirler. Gurka'nın çok hızlı ve güçlü bir vimanası vardır. Virişnilerin ve Anthakaların üç kentine uçar ve saldırır. Evrenin tüm gücünü taşımaktadır. Duman ve ateş sütunları fışkırtır. On binlerce güneş parlaklığında ışınlar yayarak yükselir. Vimana'nın demir şimşek diye tanımlanan süper bir silahı vardır. Her iki aşiretten sayısız insanı ve kentlerini küle dönüştürür. Cesetler tanınmayacak kadar yanarlar. Ölmeyenlerin saçları ve tırnakları dökülür. Çanaklar, çömlekler kendi kendilerine kırılırlar. Yiyecekler zehirlenir. Kaçmaya çalışan savaşçılar ve eşyaları küllerle yıkanmaktadırlar. Nedir bu silahlar? Başka hiçbir mitolojide böyle bir tanım yoktur. Yıldırımlar, şimşekler vardır ama ötesi yoktur. Bunu anlamak şu anda mümkün değil. Umudumuz zamanla öğrenmek. Destanda anlatılan olaylar gerçek midir? Yani fiziksel midir yoksa metafizikçilerin yaklaşımıyla simgesel midir? 1944 yılında Paris Üniversitesi Hint Uygarlığı Enstitüsü'nden Emil Senart'ın özgün çevirisi olan La Baha Vagad, Gita böyledir. Türkçe çevirinin ön sözünde Ergün Arıkdal şöyle der: o halde insan kendisiyle maddenin hakimiyetiyle savaşa hep devam etmelidir. Galiba ikisi de doğrudur. Yani mahapharata hem çok uzak geçmişte kaybolmuş bir uygarlığı ve belki de yaşanmış en büyük savaşı anlatmakta hem de dev bir ruhsal öğretiyi içermektedir. Bu öğreti Senart'ın tanımıyla Rabbin ezgisidir. Hintistan'ın ulusal destanı Mahapharata aslında bir şiirdir ama çok büyük ve karmaşık bir şiir külliyatı olarak düşünülebilir. Asya ve Güney Asya kaynaklı çeşitli metinlerde uçan araçların veya göksel cihazlardan söz edilir. Hint ve Çin halk öykülerinde ve sanatçıların çizimlerinde göklerde seyahat için yapılmış araçlar yer almaktadır. Kaynaklardaki farklılıklar dikkat çekecek kadar büyüktür. Anlaşılamaz aygıtlar olduğu gibi temel uçuş prensiplerine göre yapılmış ahşap araçlar da vardır. Taoist, masallar sık sık göklerde uçan ölümsüzleri anlatırlar. Qian adlı bu araçlar, yöneten ölümsüzlerin özgün ilahi güçler vardır. Onlar tüylüdürler, Tao rahipleri, onlara tüylü rahipler, yuk diyorlardı. Feitian yani uçan ölümsüzler Çin mitolojisinin sayısız yerinde rastlanır. Uçan araçlar belki de bir tür teknolojik araçtırlar ama yönetenler acaba insan mıdırlar? İkinci yüzyılda yazılmış bir şiirde uçan dragonların yönettiği gök arabalarından açıkça söz edilmektedir. Elimizde uçan araçların yapımlarını ve gelişimini anlatan sayısız öykü vardır. Bunlardan yola çıkarak olası kaynaklara giden ilginç ipuçlarına ulaşabiliriz. İşte bir araştırma sonucu. 11. yüzyılda Birihat Kat Aloko Sam Raha adlı bir marangozun uçan bir araç yapmaya çalıştığını biliyoruz. Benzer bir öykü eski Yunan'da vardır. 7. yüzyıldan kalma bir Yunan metninde mahkumları toplayan ve konuşabilen uçan bir araçtan söz edilir. Bu araç mekaniktir ve havada durabilmektedir. Bu bilgileri Cleve Hart'ın 1985'te Berkeley Üniversitesi'nde yayınlanan The Prehistory of Flight adlı kitabının çeşitli batı kaynaklarına göre uçan makinelerin kronolojik listesi bölümünde buluyoruz. Uçmakla ilgili bilimsel onaylı en eski kaynaklar oluşturulurken insan yapısı kanatların gelişimi temel disiplin olarak izlenmiştir. Ama bu doğru değildir. Vimanalar bir yana antik Çin, Kore ve Hint kaynaklarında insan taşıyan çok daha karmaşık gök araçlarından söz edilmektedir. Rama İmparatorluğu olarak tanımlanan devletin Kuzey Hindistan ve Pakistan'daki geçmişi en azından 15 bin yıllıktır. Bu uygarlık çok büyük bir nüfusa sahiptir. Kültür düzeyi yüksekti. Kalıntılarına Pakistan'daki kuzey ve batı Hindistan'ın çöllerinde rastlanmaktadır. Rama, aydınlanmış rahip kral bu kentleri yönetiyordu. Rama'nın yedi büyük kenti klasik Hindu metinlerinde yedi Rishi kenti olarak geçer. Antik Hint metinlerinde uçan araçlara Vimana'lar denmektedir. Destanlara göre Vimana'lar iki katlıdır, daire biçimindedirler. kubbelerinde bir giriş tüneli vardır. Yani tam anlamıyla bir uçan daireye benzerler. Rüzgar hızıyla uçarlar ve melodik bir ses çıkarırlar. Vimanaların dört türü vardır. İnanılmaz ama bazıları tabak şeklinde, bazıları ise uzun silindir şeklindedirler. Yani sigara gibidirler. Vedalar antik Hindu şiirleridir. Bilinen en eski Hindu metinleri olarak tanımlanırlar. Vimanalar çeşitli şekil ve boyutlarda iki tür olarak anlatılır. Ahnihotra, Vimana'nın iki motoru veya sistemi vardır. Elephant Vimana ise daha gelişmiş bir araçtır. Ayrıca Kral Balıkçı, İbis atlı ve başka hayvan atlarının da verildiği Vimana türleri de anlatılır. Göründüğü kadarıyla Mahabharata bir atom savaşını bize anlatıyor. Kaynaklarda bir izolasyon veya tahrifat yoktur. Savaşlarda fantastik silahlar, uçan araçlar kullanılmıştır. Bunlara epik Hint destanlarında çok sık rastlanır. Hatta aydaki bir savaşta yer alan Vimana Vailix'ten söz edilir. Kısacası atomik bir patlamanın tüm etkileri ve özellikle de insanları öldüren radyoaktif etki da çok belirgindir. Mohenjo-Daro'daki Rishi kentini geçen yaz kazan arkeologlar caddelerde yatan iskeletler buldular. Bazılarının yumrukları sıkılıydı, sanki bir anda ölmüşlerdi. En azından bir kıyametin yaşandığı kesindi ve iskeletlerde tespit edilen radyoaktivite en azından Hiroşima ve Nagazaki düzeyindeydi. Daha ötede Mohenjo-Daro ızgara biçiminde planlanmış mükemmel bir kenttir. Su sistemi bugün Hindistan ve Pakistan'daki kullanılan düzeydedir. Antik kentin caddelerinde kalıntı olarak siyah cam kümeler bulunmuştur. Bunların cam küreler olduğu sanılmaktadır ve bulunan Kil çömleklerin çok yüksek ısıyla eritildiği keşfedilmiştir. Mahabharata'nın bir bölümü olan Drona Parva'da ve Ramayana'da özellikle belirtilen küre şeklinde bir Vimana vardır. İnanılmaz bir hıza ulaşmakta ve ardından büyük bir hava akımı bırakmaktadır. Hareketleri bir UFO gibidir, her yöne gidebilir. Yön değiştirmesi ani çok hızlıdır. Son hızla giderken aniden durup yine aynı hızla ters yöne gidebilir. Samar adlı başka bir Hint destanında Vimanalar demir makineler olarak tanımlanırlar ama yumuşaktırlar ve örgü gibi yüzeyleri vardır. Cıva ile şarj olurlar ve arkalarından gürleyen bir alev püskürtür. Daha da ilginci Samarangana Sutra Hatra adlı antik metinde Vimanaların nasıl yapıldığı anlatılır. Ama uygulanması için yeterli çözümleme henüz yapılamamıştır. Civa ile itici güç sağlanması olasıdır ve denenmektedir. Günümüzde Sovyet döneminin bilim adamları tarafından Türkistan'da ve Gobi çölünde kozmik yön bulucu araçların keşfedildiği söylenmiştir. Küresel olan bu araçlar cam ve porselenden yapılmıştır. Konik uçlarının içinde bir damla civanın bulunduğu belirlenmiştir. Hintistan'ın Vedik edebiyatında vimana olarak tanımlanan uçan araçlarla ilgili tanımlamalar vardır. Bunlar ikiye ayrılırlar. 1. İnsan yapısı olan ve kuş benzeri kanatlarla uçan araçlar. 2. Alışılmadık şekilleri olan ve insanlar tarafından yapılmamış olan araçlar. İlk gruba giren araçlar orta çağ tarzında Sanskrit dünyanın mimarisine uygun otomotiv, askeri kuşatma araçları ve diğer mekanik aygıtlarla eş düzeydedirler. İkinci gruba giren araçlar ise Rig Veda, Mahaparata, Ramayana ve Puranalarda tanımlanan UFO'ları anımsatan araştırlar. Vedik evren mayanın ürünü veya bir hayaldir ya da evrensel bir sanal gerçeklik olarak düşünülebilir. Ana bilgisayarın görevi Prathana adlı geleneksel enerjiyi sağlamaktadır. Bu enerji Mahavishnu olarak bilinen ve sürekli genişleyip yayılan ilahi güç tarafından harekete geçirilir. Yani Mahavishnu bir evrensel programcıdır. Aktif Prathana enerjinin özel bir formu olarak oluşur ve kaba maddeye dönüştürülür. Shiva'nın eşi Uma aynı zamanda Maya Devi olarak da bilinir, sanal enerjinin tanrıçası veya yükleyicisidir. Uma ana tanrıça olarak da bilinir. Kocası Shiva ise hayallerin ve teknolojinin efendisidir. Shiva ile Mahaparata'da adı geçen Salva arasında doğal bir ilişki vardır. Bu ilişkinin kökeninde Salva'nın bir Vimana'ya sahip olma gayreti ve Maya Danava'ya sahip olma arzusu vardır. O zaman hayallerin efendisi olacak ve enerjiyi o üretecektir. Limanaların yapısı akla ufoların sürekli değişen günlük duasını getirmektedir. Yetenekleri geleneksel fizik yasalarının ötesindedir. Carl Jung'un yorumunda ufoların niteliği bir rüya alanındadır. Bir yerde parlak ışıkları gözlememenin tam ortasında ve zaman kavramı yitirildiğinde objektif ve subjektif bilinç arasında suçluluk başlar ve bozulma görülür. Araştırmalarım ufo ilişkileriyle dinler metafizik, mistisizm, folklor, şamanik trans, Migren ve hatta yaratıcı imajinasyonlar arasında yakın bir ilişkinin ve benzerliğin bulunduğunu gösteriyor. Benzerliğin içinde sabit imajlar, olayların ardılığındaki tutarlılık ve genelde görülen alışılmadık zirve deneyimi niteliği bulunur. Kaçırılma raporlarında da bu fenomenin paralelinde yer alan olaylara rastlanır. Örneğin nahoş ama inanılmaz bedensel parçalanma olayında olduğu gibi bazen raporlarda kaçırılanların anlattıkları şamanların ölüm yeniden doğuma trans deneyimlerine çok benzemektedir. Birkaç on yıl evvel batılılar tarafından Güney Hindistan'daki bir tapınakta bulunan antik Sanskrit metinlere göre Vimanalar uçan tüm araçların en üst noktasındaydılar. İtalyan bilimci Dr. Roberto Pinotti 12 Ekim 1988'de Bangalore'da yapılan Dünya Uzay Konferansı'nda yaptığı konuşmada Hindu antik metinlerinde tanrılara kahramanlar arasında yapılan bir savaşın anlatıldığı belirtti. Pinotti metenlere bir destan olarak bakılmasını istiyor ve göklerde pilotların kullandığı silahlı uçan araçlarla yapılmış bir savaşın açıkça anlatıldığına dikkat çekiyordu. Kullanılan silahlar savunma ve saldırı amaçlıydılar. 7 ayrı tipte mercek ve aynı sistemlerini içermekteydiler. Örneğin pilotları kötü ışınlardan koruyan Pinjula Mirror bir görsel ayna idi. Marika adlı silahla düşman araçları vuruluyordu. Sonuçta Doktor Pinoti bu antik silahların bugün kullandığımız lazer teknolojisinden çok farklı olmadıklarını iddia ediyor ve araçlarda Somaka Zondalikan Ent, Mort kağıtları verilen özel ısı emici metaller kullanılmış olmalı diyordu. Binotti'ye göre tanımlanan itici güç prensibi elektriksel ve kimyasal olmalıydı ama güneş enerjisinin kullanımını daha çok ileri düzeydeydi. Indus uygarlığı dünyanın en eski ve en büyük uygarlığı kabul edilmektedir. Güney Asya'nın en uzun nehri olan Indus Irmağı çevresinde milattan önce 3000 ila 2500 arasında var olduğu belirlenmiştir. Ama bu tarih sadece uygarlığın var olduğu bir dönemin göstergesidir. Indus uygarlığının başlangıç dönemi bilinmemektedir. Yaklaşık 100 kent, kasaba ve köy kalıntısı bulunmuştur. Kentlerin planlanması olağanüstüdür. Hatta günümüz kent planlamacılığından daha düzgün olduğu söylenebilir. Ana binalar kentin ortasında bulunmakta. Kanalizasyon sistemleri, büyük hamamlar ve su depoları en küçük köyde dahi görülmektedir. Bu büyük uygarlığın M.Ö. 2. yüzyılda çöktüğü sanılmaktadır. Ama nedenler belirsizdir. Büyük savaşların olduğunu, doğal afetlerin yaşandığını gösteren bazı ipuçları bulunmuşsa da yeterli değildir. Ama en ilginci bölgede ve hatta Kuzey Hindistan'ın Indus dışındaki bazı başka yerlerinde kent kalıntılarının çok yüksek bir ısı altında erimiş gibi göründüğüdür. Acaba binlerce yıl evvel ne olmuştu? Bu cevap şu anda yok. Belki gelecekte öğreneceğiz.